Emma, Leon'un siyahlar giyilmesini 13. Louis'nin resimlerine benzemek için de çenesinde sivri bir sakal bırakmasını istedi. Sonra delikanlının oturduğu yeri görmeye kalkıştı. Leon bu yüzden kızardı ama Emma aldırmadı. Sen de benimkilerle aynı olan perdeler al dedi. Delikanlı masraf olur deyince genç kadın gülerek paracıklarını pek seviyorsun demek ha dedi. Leon'un her seferinde son buluşmalarından beri neler yapıp ettiğini ona anlatması gerekiyordu. Emma şiir yaz benim için. E, benim onuruma yazılmış bir aşk şiiri olsun bu diyordu. Leon işe girişti ama ikinci dizenin uyağını bir türlü bulamadı. Sonunda da bir şiir defterinde gördüğü Sony'i kopya ederek işin içinden çıktı. Leon Gösterişten çok Salt genç kadının hoşuna gitmek için yaptı bunu. Emma'nın fikirlerini tartışmıyor. Onun tüm zevklerini olduğu gibi kabulleniyor. Emma kendisinin metresi değilmiş de o onun dostuymuş gibi davranıyordu. Emma onu öperken öylesine sevecen sözler söylüyordu ki Leo'nun ruhu kanatlanıp uçuyordu sanki. Derin, Gizli olduğu için hemen hemen akıl dışı bir hal alan bu baştan çıkarma yeteneğini Emma nereden öğrenmişti acaba? Emma'yı görmek için yaptığı yolculuklar sırasında Leon birkaç kez eczacının evinde yemek yemiş, sonra nezaket gereği kendisi de onu çağırmak zorunda kalmıştı. Hume seve seve diye yanıt vermişti. Hem burada köreliyorum. Şöyle biraz silkinmem, canlanmam gerek. Tiyatroya, lokantaya gideriz, sovardalık ederiz. Bayan Hume kocasının karşılaşmaya hazırlandığı gizli tehlikelerden korkarak sevecenlikle aman sakın ha diye söylendi. Hume ne yani dedi. Eczanede ilaçlardan çıkan kokular arasında yaşıyorum hep. Bu yüzden sağlığıma zarar gelmiyor mu sanıyorsun? Kadınlar böyledir zaten. Hem insanın bilgisini kıskanırlar... ...hem de ona haklı eğlenceleri çok görürler. Sen aldırma Leon... ...gelirim kesinlikle bugünlerde... ...Ruhan'a kadar bir atlarım... ...birlikte şöyle bir güzel para yeriz. Eskiden olsa Eczacı... ...böyle sözler söylemekten bucak bucak kaçınırdı ama... ...şimdi Paris ağzıyla dili dolu konuşuyor... Bunu da pek hoş buluyordu. Tıpkı komşusu Emma Bovary gibi Hume'de noter katibine başkentin törelerine ilişkin meraklı meraklı sorular soruyordu üstelik. Kendi halinde insanların gözlerini kamaştırmak için bıçkınca konuşuyor. Örneğin gidiyorum yerine kırıyorum, tüyüyorum diyordu. Bu yüzden bir perşembe günü Emma, Leondor Dorhan'ın mutfağında Hume'yi yol kılığında görünce şaşırdı. Eczacı o zamana dek kimsenin görmediği eski bir palto giymişti. Bir elinde bavul, bir elinde de eczanesinde ayaklarını sıcak tutmak için kullandığı kürklü ayaktandır vardı. Yola çıkacağını söyleyerek herkesi telaşlandırmak istemediği için tasarısını kimseye açmamıştı. Gençliğini geçirdiği yerleri yine göreceğini düşündükçe çok seviniyor olmalıydı. Çünkü yol boyunca durmadan konuştu durdu. Sonra da gelir gelmez, Leo'nu arayıp bulmak için hemen arabadan atladı. Noter katibi çok çırpındı ama... Hume onu aldığı gibi Normandiya adlı büyük kahveye götürdü. İçeriye şapkasını bile çıkarmadan... Kurumlu bir tavırla girdi. Herkesin girip çıktığı bir yerde şapka çıkarmayı pek taşra işi sayıyordu çünkü. Emma, Leon'u 45 beş dakika kadar bekledi, sonunda delikanlının dairesine koştu. Türlü şeyler tahmin ederek, Leon'u aldırmazlıkla suçlayarak, zayıf davrandığı için kendi kendine de sistemler ederek, bütün öğleden sonrayi pencerenin önünde geçirdi. Leon ile saat 2’ye geldiği halde hala bir masada karşılıklı oturuyorlardı. Büyük salon boşalmaya başlamıştı. Sobanın palmiye biçimi borusu beyaz tavanda yaldızlı demetini yuvarlatıyordu. Yanı başlarında camın arkasında güneşin altında da küçük bir fıskiye fışır fışırdayarak mermer havuza dökülüyordu. Havuzdaki dereotlarının kuşkonmazların arasında üç tane uyuşuk istakoz, hepsi yığın halinde yan yatmış bıldırcınlara kadar uzanıyordu. Hume pek eğleniyordu. Yediği yemeklerden çok lüks dekorla sarhoş olmuştu ama, İçtiği poma şarabı da Onu hafiften azdırıyordu Şaraplı omlet gelince Kadınlar hakkında alaka aykırı bazı görüşler Sayıp dökmeye başladı En çok hoşuna giden şey Şıklıktı İyi döşenmiş bir odada Zarif bir tuvalet görmeye bayılıyordu Vücut güzelliklerine Gelince onları da Beğenmemezlik etmiyordu Leon umutsuz gözlerle Duvardaki saate bakıyordu. Eczacı sürekli yiyor, içiyor, konuşuyordu. Birdenbire Ruan'da çapkınlıktan yana işlerin pek yolunda olmasa gerek dedi. Ama sevgillerini pek öyle uzakta aramazsın sen. Leon kızarmıştı, diğeri devam etti. Hadi, hadi açık konuş, inkar edemezsin ya. Yonville de e, delikanlı bir şeyler kekeledi bayan Bovari'nin evinde biriyle kırıştırmıyor muydun sen e, kiminle yani hizmetçiyle hmm, şaka etmiyordu ancak gururuna dokunulduğu için her önlemi bir yana bırakan Leon elinde olmaksızın karşı çıktı hem sadece esmerleri severim ben dedi eczacı yanıtladı bu da haklısın bak esmerler daha ateşli olurlar Sonra arkadaşının kulağına eğilerek bir kadının ateşli olduğunu anlatan belirtilerin neler olduğunu fısıldamaya başladı. Üstelik bu arada asıl konuyu bir yana bırakarak kadınları uluslara göre sınıfladı. Alman kadını Hawaii, Fransız kadını çapkın, İtalyan kadını ateşli olurdu. Noter kâtibi, ''Ya zenciler nasıl olur?'' diye sordu. Hume, sanatçıların zevkine göredir onlar dedi. Sonra garsona seslenerek bize iki kahve diye bağırdı. Leon'un sabrı tükenmişti. Sonunda gidiyor muyuz diye sordu. Hume, yes diye İngilizce yanıt verdi. Gitmeden önce patronu görmek istedi. Kutlarım doğrusu. Çok memnun kaldık gibilerden bir iki söz etti. O zaman delikanlı Yalnız kalabilmek için işi olduğunu ileri sürdü. Hume, ya ben de birlikte geleyim öyleyse dedi. Sokakta onunla yürürken karısından, çocuklarından, onların geleceklerinden, kendi eczanesinden söz ediyor. Aldığımda çok berbat durumdaydı. Çalışa çabalıya böyle mükemmel hale getirdim diyordu. Boulogne otelinin önüne geldikleri sırada Leon birdenbire onun yanından ayrıldı, merdivenleri çıktı, metresini büyük bir heyecan içinde buldu. Emma, eczacın adını duyunca küplere bindi. Bununla birlikte Leon akla yakın nedenler sayıp döküyor, vallahi suç bende değil, Hume'yi sen de tanırsın, onu senden üstün tuttuğuma nasıl inanabilirsin diyordu. Genç kadın arkasını dönüyordu, Leon'unu tuttu, sonra dize gelerek şehvetle, yalvarış dolu nazlı bir hareketle iki kolunu beline doladı, emma ayaktaydı. Alev alev yanan gözleriyle Leon'a ciddi ciddi üstelik biraz korkunç bir bakışla bakıyordu. Derken gözleri yaşlarla buğulandı, pembe göz kapakları indi, Ellerini ona bıraktı. Leon da tam bu elleri dudaklarına götürüyordu ki bir garson çıka geldi. Sizi istiyorlar dedi. Emma yine gelecek misin diye sordu. Evet. Ne zaman? Birazdan. Eczacı Leon'u görünce numara olsun diye yaptım dedi. Bu ziyaret hoşuna gitmiyordu galiba. Kısa kesesin diye çağırttım seni. Hadi Brido'ya gidelim de birer bardak meyve suyu içelim. Leon yemin ederek daireye dönmem gerek dedi ama bunun üzerine eczacı, kırtasiyecilik, hukuk işleri vesaire üstüne bir iki şaka yaptı. Bırak şimdi hukukçuları bir yana canım, kim engel olabilir sana? Yürekli ol biraz, Buridon'un oraya gidelim, hadi köpeğini de görürsün hem, çok acayip bir köpektir. Noter katibi hala direndiği için Hume ''Peki ben de daireye geleyim öyleyse'' dedi. Seni beklerken bir gazete okur, bir yasa kitabı karıştırırım. Emma'nın öfkesiyle, Hume'nin gevezeliğiyle, belki de öğle yemeğinin verdiği ağırlıkla şaşkına dönmüş Leon, ne yapacağını bilmez bir halde duruyordu. Eczacı onu sanki büyülemiş gibiydi. ''Sürekli Brido'ya gidelim, iki adımlık yer.'' Malpalus hakuanda diyordu. Bunun üzerine korkaklığından mı, aptallığından mı ya da bize en sevmediğimiz hareketleri yapmak zorunda bırakan o ne ediyi belirsiz duygudan mı her nedense Humen'in peşine takılıp Brido'ya gitti. Brido'yu küçük avluda üç garsonun başında dikilmiş buldular. Garsonlar gazoz yapmak için bir makinenin Kocaman çarkını soluk solağa çeviriyorlardı. Hume'ye ütler verdi onlara. Burido ile öpüştü, şerbetlerini içtiler. Leon belki 20 kez gitmek istedi ama diğeri koluna yapışarak onu alıkoyuyordu. Dur biraz, ben de gideceğim diyordu. Fanal de Rouen gazetesine uğrar, oradaki arkadaşları da görürüz. Thomasin ile tanıştırırım seni. Leon yine onun elinden kurtuldu bir anda otele koştu Emma otelde yoktu